Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Seyfe Gölü'nün koruma inisiyatifi, Kırşehir ili sınırları içerisindeki Seyfe Gölü'nün çöllü olmaması için yetkilileri göreve davet eden bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Seyfe Gölü adresinden ulaşılabilen kampanya...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 önlem almaya çağırıyor. Kampanyada gölün kurumasının en büyük nedeni olarak Mucur Belediyesi tarafından Seyfe Gölü'nü besleyen yeraltı sularının kullanılması ve DSI'nin açmış olduğu drenaj kanallarının gölü kurutarak çöl haline getirmesi gösteriliyor. Seyfe Gölü'nün çöl olmaktan kurtulması içinse talepler şu şekilde sıralanmış. Mucur Belediyesi içme suyunu Seyfe Kapalı Havzası'nın dışından tahsis etmeli, Kırşehir Valiliği gölün etrafında kaçak olan ruhsatsız keson kuyuları tespit edip kapatmalı. DSI 30 kilometrelik drenaj kanalını acilen kapatmalı. Kampanya Change.org Taksim Seyfe Gölü adresinde. Malatya Çevre Platformu. Malatya'daki madencilik projelerine karşı bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Malatya adresindeki kampanyada. Malatya bizim için çocuklarımıza miras bırakacağımız emanet yaşam alanımızdır. Suyumuzun, havamızın, doğamızın kirletilmeden gelecek kuşaklarımıza aktarmak için ekolojik yapısının bozulmaması, hastalıkların Covid-19 gibi bizleri esir almaması için vahşi madenciliğin cennet şehir Malatya'da yer bulmaması lazım. Sizlerden Malatya'mızın doğasının yok edilmemesi ve dış sermayeye teslim edilmemesi için Desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz denmiş Change.org Taksim Malatya adresinde. Güzel bir haberimiz var. Alanya Yeşilöz sahilinde petrol boşaltım tesisinin büyütülmesine karşı yürütülen kampanya başarılı oldu. Change.org Taksim Yeşilöz sahiline doku adresinde bölge halkından Güldane Şahin'in yürüttüğü kampanyaya 45 binin üzerinde kişi imza atmıştı. Bundan 3 ay önce bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti petrol boşaltım tesisinin çevresel etki değerlendirme raporunun eksik ve hatalarla dolu olduğuna yönelik bir rapor sunmuştu. Bu raporun üzerine mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi. Hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin yürütülmesi halinde Kamu yararı, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına alan çevre hakkına ilişkin anayasal güvenceyi ve denizaltı yaşama ve karasal yaşama dahil bulunan canlı ve türlerinin neslinin tehlikeye gireceği gözetilerek telafisi güç veya imkansız zararlara da yol açabileceği kuşkusuzdur. Telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına itiraz yolu kapalı olmak üzere 13 Kasım 2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Kampanya yürüten Güdane Shine mutluluğunu şu ifadelerle paylaştı. Cennetimiz cehennem olmaktan kurtuldu. Cennet yeşil öz nihayet hak ettiğini buldu. Karetalar, kum zambakları, denizimiz, yeşilimiz, mavimiz Nihayet sayenizde kurtuldu. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın destekçilerimiz, katılımcılarımız, hepinize binlerce teşekkürler. Zarar veren şirketler büyüyemeyecek. Güzellikleri yok edemeyecek. Kum zambaklarına, karet dalara, yeşilimize, mavimize dokunamayacaklar. Bir doğa katliamını daha önlemenin gururunu ve huzurunu yaşıyoruz denmiş detaylı bilgi. Change.org Taksim Yeşilöz sahiline dokunma. Benzer bir kampanyada Gazi Paşa platformu tarafından başlatılmış. Bakalım onlar da bunu başarıya götürebilecek mi? Antalya'nın 50 bin nüfuslu Gazi Paşa ilçesinde karetta karettaların yuvalama alanı olarak sahillerin sit derecesinin düşürülmesi ve dev otel yapımı planlarına karşı çıkıyor change.org/gazipaşa Taksim Gazi Paşa adresindeki kampanya. Bölgenin betonlaşmasına yönelik endişeler var. Gazi Paşa sahilinde Açıkları nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının da görüldüğü bir bölge. Akdeniz fokları üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak kalmış sessiz, tenha, kayalık sahilleri yaşam alanı olarak seçiyor. Bölgenin yapılaşmaya açılmasının foklara zarar vereceği ifade edilmiş. Metinde Antalya Gazipaşa ilçemizin 50 bin nüfusa sahip uzun cevir deniz kıyısı olan Bir yer denize girilebilecek kumsalımız az ama doğal ve yaban hayatı açısından çok özel bir bölge burası. Antalya'nın el değmemiş olarak kalan son sahillerinde yapılaşma ve otelcilik çalışmaları başlayacak. Planlar gerçekleşirse hem halkın kıyılara ulaşımı engellenecek hem de doğa katliamı yaşanacak. O yüzden konu acil kampanyayı yürüten Gazi Paşa platformu change.org Gazi change.org.taksim.gazipaşa adresinde kampanyaya devam ediyor. Ben Uygar Özesmi.